ahidine, telefon edene faydalı olmak için e, bunun önce delalet ettiği anlamı, yani medlulünü bilmek gerekir demiştim. Anlamını, nasumunu, manasını bilmede de öncelikli olarak bu cümleyi oluşturan kelimeler ki bu kelimelerin başta gelen, kilit olan kelime ilah kelimesidir. Biz la ilahe illallah derken toptan bunun anlamını biliyoruz. Ama eyleme dönüştürdüğümüzde bunun anlamını gerektiği gibi gündeme aktaramıyoruz. Bunun için de size vermiş olduğum örnek, Allah'tan başka ilah yoktur'u Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde uygulamaya konuyorlar. Bir insan ancak Allah'tan başka bir Allah edinirse o zaman şirk koşar gibi bir anlam yüklüyorlar. Bu da geçmişte zikri geçen bütün ümmetlere baktığımızda, Hiçbir tayfa Allah'tan başka bir Allah'ın varlığını iddia etmemiştir. Yani Allah'tan başka bir yaratıcı var dememişlerdir. Hiçbirisi. O denli bir şirk değil. Devamlı Allah'la bir ilah edinme. Çünkü ilah'tan kasıt cüzlerde dahi Allah'a ortak edinmen tevhidin iptaline tevhidi bozma yeterli sebep kabul ediliyor. İnsanlar cüzlere pek iltifat etmiyor, cüzlerdeki müşkilatların zarar vermeyeceğini düşündüğünde Bunu izah etmek için de size bir insanın muvahit, tevhid ehli olması için, tevhidin bütün cüzlerinde Allah'ı bileyen birisi olması gerekir. Ama müşrik olması için tevhidin her cüzünde Allah'a şirk koşması gerekmiyor. Bir cüzde şirk koştu mu, geri, yani gerçekleştirmiş olduğu doğru olanları bile iptal etme yeterli demiştim. Burada e, lügat ile elalının şeklinde e, size fazla bir şey vermez ilah kelimesinin anlamı. Ama bazı temel esasları yakalayabilirsiniz. Yani hiç de gereksiz delmesi, delmez. Bu belki ayak kebiler, Arapça'yı şöyle böyle anlayan birisi için hoş olur. İlah kelimesinin aslında elehedir. Bu Arapçada abede ile dane ile eş anlamlıdır. Üçü de aynı anlama gelir. Elehe, abede, dane. Elehe itaat etti, boyu neydi? Saygı duydu. Abede de aynıdır. Dane de aynıdır elehe ile abed'e birbirine daha yakındır. Abed'e ibadet eden, abidun e abed'e ibadet etti, abid'un ibadet eden, ma'bud'un ibadet edilen demektir. elehe ibadet yani etmektir. ilahun ibadet edilen anlamındadır. Aynen kitabın veznindedir. Kitabın ne anlamdadır? mektubun yazılmış anlamında. Aynen kitabun ve mektubun anlamındadır. Ma'luhun, ibadet edilen demek, ma'luhun. Aynen mefudun, ma'budun gibi ama burada ilahun, yine ibadet edilen ama fi'alun vecninden gelir, denilir. Bu size pek fazla bir şey vermez. Devamlı dediğim gibi bir insanın İyi bir iman ehli olabilmesi için illa Arapça bilmesi gerekmiyor. İyi bir Kur'an okuyucusu olması bunu yakalamaya yeter. İyi bir Kur'an okuyucusu olması bu kelimenin aslını yani keyfiyetini yakalamaya yeter. Kur'an'da ilah kelimesinin geçtiği yerler öncelikli olarak yani ilah kelimesi nerede geçiyorsa o mevzuya bir işaret koyacağım. İlah kelimesi. Burada daha önceki derslerde de yaptığımız şeyi anlarsanız, herhalde bu size yardımcı olur. O da neydi? İlah kelimesini Rab gibi, tağut gibi, cilt gibi, temasil gibi kelimelerle e, eş anlamlı görüp, %100 eş anlamlı görüp, ifade ettikleri farklı anlam Esirli zihnimizi bulandırmamalı. Burada ilahı önce anlarsak, iyi anlarsak, Kur'an'daki kısmende olsa eş anlamlı olan sahil kelimelerle aralarındaki farkı hissetmemiz kolaydır. Burada vaka olarak, olay olarak ilah kelimesinin zikredildiği yerlere bakarsanız, mesela Nuh Aleyhisselam ile kavmi arasında geçiyoruz. Onlar ilahlar ediniyorlar. Bu ilahların kim olduğuna baktığınızda Bukhari'deki hadis-i şerifte Adem aleyhisselamdan sonra o topluluğun ki on asır Ebu Muhammed'den gelen hadiste, i̇bn Abbas'tan gelen hadis-i şerifte insanlık on asır tevhid üzere durdu. Ondan sonra haktan inhiratlar başladı diyoruz. İşte o zaman o toplumun içindeki salih, ilim ehli bilinen kimseler. Nuh suresini okuduğunuz zaman Nesri Yahus denilen kimseler, o salih kimselerin adı. Şeytan gelip bunları ifsad etmeye çalışır. Der ki bu sevdiğiniz ilim ehli insanların resimlerini oturduğunuz meclislere asarsanız Allah İbadet de daha çok iştiyak, şevk ve gayret sahibi olursunuz diyorlar. Başka hiçbir şey telkin etmiyorlar. Bunlar da aynen böyle yapıyor. Şeytan onlar resimlerini yapıp veriyor, asıyorlar duvara. Yani onlar ilim ehli, salih kimselerdi. Bukhari'deki geçen hadis-i şerifte. Bunlar öldükten sonra, buraya üzerinden de zaman geçince resimlerin, onlara ibadet eder oldular. Ayet-i geçtiği gibi. İbadet eder oldular kelimesini anlamak istersek nasıl anlayacağız? Onları ilah edindiler. Allah'tan gayri ilah edindiler. Ortak koştular. Çünkü Nuh ey kavmin tek olan Allah'a ibadet edin. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur diyor. Neler yapıyorlardı? Bir mabetlerinde onların resimlerini koyarak onları hatırlayıp, ibadete daha çok gayret sahibi olduklarını düşünmeleri, Allah'la Allah kendi aralarında Allah aracı olarak düşünmeleriydi. Bu yani asıl, bu şimdi. Ee, bunu gördüğünde bunlar ilah edindi ve onlara ibadet ettiler derken, onlara ne gibi bir ibadet sundular ki Allah'tan gayri ilah edilip onlara ibadet eder oldular. Katiyetle ve katiyetle şunu iyi anlamak gerekir ki Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'tan gayri ilah edilenlerden bahsederken Allah'tan gayrı da ibadet ediyorlardı sözü geçtiğinde katiyetle onlara rükû ve secde ederdi anlamı çıkmaz. Bunu iyi yakalayacağım. Aynı örneği Mekke'lerle Lat, Uzza, Menat, Uder gibi ilah edindikleri kimselerdi düşünürsek, bunlar da ilah edinilmiş, Allah'tan gayri ibadet edilen kimselerdi. Yine Bukhari Müştü'ndeki, Bukhari'deki hadise baktığımızda İbn Abbas'tan gelen ribayet, bunlar Mekke'lerin dedeleri zamanında Taif'te, Mekke'li Medya'nın arasında yaşamış salih kimselerdi diyor. Onları da ilah edindiler, ibadet ettiler diyor. O zaman burada bu ibadet kelimesi isim olarak hangi müsemmanın ismi olarak zikredildiğini yakalama zorundasınız. Neden? Bu ibadet kelimesinin anlamı içinde olup da sadece onlara hasredilen fiiller gündeme gelmesin. Yani secde etme gibi, ruku etme gibi bir fiil değil bu yerlerde daha açık ve açık ve nettir. Allah'la kendi aralarında onları şefaatçiler, Allah katında nazarı geçen salih insan, kimseler olma sarsediyle şefaatçi olduklarını düşündüler. Böylelikle onlara ibadet eder oldular. Demek ki onlara ibadet eder oldukları sözü onları kendilerine kurtaracak. Fayda veren kimseler olarak düşündüler. Halbuki Allah'ın verdiği bir faydayı kimse mani olamaz. Mana mani olduğunu da kimse veremez. Ha. o zaman onları ilah edinme. Bu gösteriyor ki kulluk eyleminin bütün cüzlerinde onları ilah edilmiş değiller. Bu böyle olursa Allah edilmiş. daha önceki derslerde dediğim gibi geçmiş ümmetlerin müşkilatlarını anlatırken şöyle demiştik. Allah'tan gayri hiçbir ilahın kulluğunda bütün ibadetleri cem etmek mümkün değildir. Ancak Allah'ın kulluğunda bütün ibadet cüzlerini cem edebilirsin. Topdan ona takdim edebilirsin. Bir korkuyla sevmeyi bile Allah'tan gayri bir ilahın kulluğunda birleştiremezsin. Ondan korkuyorsan sevmesin, seviyorsan korkmazsın. Ama Allah'ın hem sevme hem de ondan korkma zorundasın. Bu bizde denge unsurudur. Ondan sonra bu meyan'da bunun tam izahına gitmeden evvel bakıyorsun ki ilah kelimesi yine Kur'an'da bir peygamber için zikrediliyor. Sen mi onlara ananın ve senin ilah edilmelerini emrettin? Yani Anam o iki ilah edinin diye mi dedin? İsa e, Aleyhisselam ki ey Rabbim ben bunu demiş bile olsam sen bilensin diyor. Yani ben böyle bir şey demedim. Ha, Demek ki insanlar bir peygamberi bırak salih birisini bir peygamberi dahi ilah edinebiliyorlardı. Ha, ne gibi bir kulluk eylemi takdim ettiler de İsa'yı ilah kabul edilmiş oldular. Yine bunu da iyi anlamak gerekiyor ki Kur'an'ın neresinde Allah'a ibadet edin biraz sizin ondan başka bir ilahınız yoktur derken Allah'tan gayrı ilahi dindiler ve onlara ibadet ediyorlar denildiğinde hiçbir zaman ibadet kelimesini bir isim olarak tümüyle anlamını alma şeklinde bir kulluk değil ama ibadetin kulluğun cüzlerinden olup bir tek yüzüyle de dahi olsa ortak koşmuş olabilir. Ve bu kuruluk eylemi sayılır. Allah'tan gayri ilah edinip ibadet ed edilmek kabul ediliyor. Bunu yakalarsanız Allah'tan gayri ilah yoktur sözünde Allah'tan başka Allah yoktur, ilah yoktur'un arasındaki farkı yakalarsınız. Bu, bu anlaşıldı mı? O zaman e, bakıyorsunuz İsa Aleyhisselam için de ilah deniliyor. Yine aynen Firavun'un kısasını okuduğunuzda orada da yani benden başka ilah medindiniz. Bak şimdi ben sizin ne büyük rabbim oldum. Musa'yı da ilah edindiler şey e, Firavun'u nasıl ilah edindiler ona itaat ederek. Ama Firavun hakkında zikredilen bir ilahlık değil bir rabblik da var bir de tağutluk meselesi de var. Hocam ona ibadet etmediler mi Firavun'a? Şimdi. İlhak'la yani Rububiyet tevhidiyle alakalı kısımlarda onlar ve secd etmeleri gibi şeyler ona değil. O gibi meselelere de bazen bu mümkün. Osmanlı'da bile düşünün e, hizmetçiler, köleler ki onların adı kuldu. Yani kullarımız olarak zikredilirdi. Neden hizmetçiler, saygı duyanlar, iş yapanlar Türkçe'yi kullansan aslında kulun Kulluğun anlamını daha iyi yakalarsın. Böyle rüku ederlerdi karşılarında, eğilerek eteğini öperler ve belli büklüm, yani rüku eder halde huzurdan çıkarlardı. Anlatabildim değil değil mi? mi Burada Firavun, ondan sonra iki, başka bir ye Musa Aleyhisselam kavmiyle ile Yahudiler, Firavun'un şehriden kaçtığında Kızıl geçip sahilde giderlerken bir topluluğun bir buzağı şeklinde bir heykelin etrafında döndüklerini görürler. Ha, Bu bir buzayı ilah edinme olarak geçiyor. Demek ki bir hayvanı ilah edinme var. Akabinde hevasını ki bugünkü derste de zikrettiğim gibi hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Demek heva da ilah edinilirmiş. Yani insan salih kimse Kadın salih Meryem Aleyhisselam ve bir peygamber salih olarak Firavun gibi bir mülhit ilahi dinle biliniyor. Bir buza hayvan ilahi dinle biliniyor. Ondan sonra heva ilahi dinle biliniyor. Sonra baktığınızda e, hadis-i şeriflerde bir e, zatul envat dediğimiz bir çınar ağacı ilahi dinle biliniyor. Bu öncelikle bize ne anlamı veriyor? Demek ki şu ana kadar tarihlerde kullandığımız gibi ilah Allah'tan gayri ibadet edilen her şey. Bu taş, ağaç, insan, hayvan fark etmiyor. Nefes hiç fark etmiyor. Demek ki ilah kelimesinin anlamını biz burada ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Ha, kullukta Allah'tan gayri ilah edinip onlara ibadet ettiler derken ibadeti bütün cüzleriyle takdim ettiler anlamını taşıman Bunu da yerleştirmeniz gerekir. Bunu anlatabildim mi? İbadetin cüzlerinden bir tekinin dahi Allah'tan kadar, gayrına sarf edilmesi, kullanılması, Allah'tan gayrına ibadet, ya da Allah'tan gayrına ilah edilme ve Allah'tan gayrına ibadet etme yeterli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman la ilahe illallah derken bugün anlattık ya Allah'tan başka ilah yoktur dediğinde Allah'tan başka korkulan yoktur. Allah'tan başka güvenilen yoktur. Allah'tan başka sığınılan yoktur. Güvenilir. Allah'tan başka sevilen yoktur. Yani la ilahe illallah bu anlamı taşır. Ee, bu anlaşıldı değil mi? Eğer evet, Bu denli ilah kelimesinin anlamına eğer Kur'an'dan öğrenler kalkışırsanız, Arapça tarifi bunun yanında yüzde ikilik bir bilgi dahi oluşturmaz. Yüzde doksan okunan ayetlerde, ilah kelimesinin geçtiği yerler ve oradaki vakayı yakalaman. Olayı yakalaman ve böylelikle ilah kelimesinin kullanıldığı yerler taş ağız insan salih veyahut rastgele bir mülid önemli değil. Bir şefaatçi edinme, ondan hayır bekleme, adamlar geliyor zaten ül altında, yani çınar ağacı dedim, şeyin altında yolculuğa çıkacaklarında, darbe çıkacaklarında, kılıçlarını o ağacın altında kuşanırlarmış. Ve oradan hareket etmenin de uğur getirdiğini, faydalı olduğunu düşünürlermiş. Burada Allah'ı unutuyorlar. Yani Allah'tan beklenilmesi gereken bir tek şeyi, yani kulluktan bir tek küzdüğü Allah'tan gayrından bekleyince bu ne oluyor? Onu ilah edilme mi? Neyi taş ağaç, neyden bekliyorsan adam gidiyor bir taşa ağaç sürtünüyor. Yaşayın, gözüm şey. bağlama, şeyden... Hepsi aynı. Şimdi onunla bir beklenti var. Mesela bazen beklentiyi kamufle edebiliyorlar. Adam tutuyor kurbanı yüklendiği gibi ta falan dağın başına bir türbenin yanına gidip kesiyor. Ya seni Allah'tan korkmuyor Bu niye burada kesin? Ben diyor Allah için kesiyorum diyor. Peki o zaman Allah içinse git evinin bahçesinde kes. Demek burada kesmenin bir anlamı var. Heh, bu anlama nasıl bir beklenti yüklüyorsun? Mutlak bir fayda olmuyorsun. İşte o Allah'tan beklenir, Allah'tan gayrinden beklenilmez. Bu bir ilah edilme olur ve fiilde Allah'tan kayıne kulluk olur. Bu Allah için kesiliyorsa Allah'a ortak edilmemen gerekir aldan. Git de kes, istediğin yerde. Yani bir yere taksiz etmemen gerekir. Bu anlaşıldı değil mi? O zaman ilah kelimesinin sadece Kur'an'daki ilah kelimesinin geçtiği ayetler okunarak dahi sağlam bir bilgi elde edilmek mümkündür. Onun dışında, yani ilah kelimesini tabii ki her kavmin her kendi bünyesinde araştırırsa, yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne gibi bir kulluk fiili takdim ettiler orada? Firavun'a ne gibi bir kulluk? İsa Aleyhisselam'a ne gibi? Onası Lat-u gibi? Zatül ül nasıl? Hatta bir hadis i Şerif'te kabrimi ibadet izlendirip ve sen haline getirmeyin diyor. Peygamberin kabrinden bir şeyler bekliyorsan, zatından da bekliyorsan bu Allah'tan gayrı ilayd demektir. Ha, zatından beklenilen nedir? Kur'an-ı Kerim'de belirlendi. Yani Peygamber bizi, ceh bize cehennemden kurtaracak şeyler öğretebilir mi? Ondan öğrendik. Ama sen cehennemlik işler işleyip de benim oradan kurtulmama Peygamber'in sevgisi aracılığı yeter. Bunu diyemezsin. Öyle olsaydı kızı Fatıma'ya kızım nefsini ateşten satın var yarın benim bile sana faydan dokunmaz. Öyle diyor ya Ey Muhammed sen bile Allah'a ortak koşsan katiyetle e, amellerin iptal olur. Ve ahirette hüsrana uğrayacaklardan olursun diyor. Yani Resul bile ortak koşsa işi bitmiştir. Ben, yani nefsini ateşten satın alma da yarın benim bile sana faydam Hı. dokunmaz diyor. Heh. Bunu yakalarsam, ekseriyetle ki kullandığım ifade şuydu hatırlarsanız sizinle de mutlak boğulmuştum. Ee, beşeriyetin genel anlamda şirk gibi vuku buldukları müşkülat ekseriyetle uluhiyet tevhidindedir. Yani Allah'tan gayri ilah edilme müşkilatındadır. Yine zamanımızda da ekseriyetli insanlığın müşkilatı bundadır. Yani uluriyet tevhidindedir. Bu neyi gösteriyor? Eş anlamlı olarak Kur'an'da zikredilip yani sanem gibi ilah gibi Rab gibi, Vesem gibi, Cipt gibi, Temasil gibi. Tağut'u zikrettin mi? Tağut gibi. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temafil yazdım. Temafil. İlah, hocam. İlah yazdım. Ha. Yani bu 8 kelime müşterek kısmıydı olsa bir müşterek anlamları var. Ama farklı anlamları daha ağırlıklı. Tevhid'le ilaha aynı anlamı yükleyemezsin. Her ilah edinilen, her tavut edinilen bir ilah'tır ama ilah edinilen bir tavut değildir. Mesela İsa aleyhisselam ilah edinilmiştir. Tavut değildir. Firavun da ilah edinilmiştir ama Firavun tavuttur. Çünkü ilahlan tağutu biz anlam olarak anlatırken ilah Allah'tan gayri ibadet edilen her şey, tavut Allah'a ibadetten alıkoyan her şeydir. Anlatabildim mi? Evet. Hı. Bu yakalandı zannedersem. Evet. Hı. evet. Hı. O zaman. E İlah kelimesinin yerlerini takriben ben söyledim ama not ederseniz e, okuyabileceğiniz ayetlerde. E, ayetler? Ha evet. E, Nush suresi 23 okumanız gerekir. Ondan sonra kasas 38. Ondan sonra Arap geçiyoruz. Araf 138. Furkan 43. Ondan sonra şey almamış mıydı bir ya. قال suresinde. Buna bakabilirsiniz Necm'de. Başları. Baş, baş, Başları. Bize şey var, değil mi? E, Ağrısı verdim. Bir de kasas 20, 38'i verdim mi? Verdim evet, hocam. Kasas 38'i verdim. E, bu afara ve Bunlara baktığımda e, birisi İbn Abbas'tan gelen Bukhari'deki hadis. ona bakabilirsin? Bukhari harika çocuk? Bukhari dört. 1920 numaralı hadiste. 4920. Aha, numaralı hadiste. Ondan sonra bu hangisi içinde? Ha. Yine aynı yerlerde, öbüründe bulunur e, veya şöyle bak. Bu ayetlerin şöyle diyeyim, bu ayetlerin Bukhari Tefsir kitabındaki geçen yerine bakın. Bölümünde değil mi ha, tefsir bölümünde ama. Ha bölümünde. Evet. Anladın mı? Teskil edilmişler mi oğlum bu ayetleri? Şimdi bu zikrettiğim i̇bn Abbas'tan gelen civayetler bu ayetler hakkında yani Nuh Aleyhisselam'ın kavminin edindikleri ilahların ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminin edindiği ilahlar Lat, ı Zemenat'ın kimler olduğudur. Hocam onlar bu, da Müslümanmışlar. Salihimselam. Hatta bu, bu Ubelle Menat dediğimiz e, şey e, haç, bunlar e, İkcarit kervanında Mekke ile Medine arasında Medifun iki veli kadın. Araplar Hacca geldikleri zaman Ömre'ye bu iki kadının kadını, velini kadını ziyaret etmeden gelip tavaf etmenin e, günah olduğunu düşünüyorlardı. Say etmenin. Allah vasığında Celal müslimdeki Ayşe Valdemirden gelen divayete göre inne Saffa ve Merv otelin ile ayeti bunun için inme. Sabahle Merv'de. Ha, eğer bu ayette bakar, e, izninizle de bulursunuz, bu onun hakkında bulamazsınız. E, Müslimde sade Ayşe Valdemirden gelen var. Dış bahsinde. bir de Allah Resulü bu iki kadının veli denilen kadının. E, kabirlerini Mekke'nin fethinden sonra Halit bin Veli de diyor. Yıktırıyor. Ha. Ve onun da zannedersem e, Nese'yi kitabı tefsirinde e, zikreder. Bir dakika. Kitabı tefsirinde yerini bulamak Çünkü Nese'nin o şeyi Türkçe'ye tercüme edilmedi. E, bu değil. Evet. Ha, şeye bak. Saat beş altıya bak bir daha her yerden. Necim on dokuz yirmiymiş. On dokuz yirmi Necim. Ha. ha. Evet. Ee, Bulat yakın bir yer yok. Ama hadisin tercümesini isterseniz hemen nakledebilirsiniz. Burada Şurayı Taberi'de geçer mi? Taberi tefsirinde burada yok. Görünmüyor. Ve burada Neseyni tefsirinde var. Ebu Ya'la'nın var. Ebu nuhun da var. İbn Sa'd'ın tabakatında var. Ebu Tufer'a dilanda şöyle dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve Mekke'ye fethedince Halit bin Velidi Uzza'nın türbesinin bulunduğu nakliye üzerine iki tane aç bulunuyor diyorlardı. Bu o değil. Ha, ha keksiz tane yani bulan sonra da Allah Resulü'nün yanına geri gelerek haber verdi. Ha bu o değil. Bu Uzza'nın Kadrinden yap görünen bazı vesikaları hallerin cinler tarafından yapıldığını halkı saptırmak için. Hmm. Hmm. Bunu necemerim bunu yapabilirsin. Neyse, okuyan yine de bunu o yönden dirilendiniz. Eee Ebû Tufeyl'sı vesallallahu aleyhi ve sellem'in keyf edince i i i i i i i i i i i Halit bin Velid oraya gelince ağaçları kesi üzerinde bulunan türbeyi yıktı. Sonra da Allah Resulü'nün yanına geri gelerek yaptığını haber verdi. Allah Resulü geri dön çünkü sen hiçbir şey yapmadın dedi. Bunun üzerine Halit geri döndü. Türbenin hizmetçileri Halit bin Velid'i görünce suratlıca dağa doğru Yavuz'da Yavuz'da diyerek kaçıma başladı. Halit türbenin yanına gelince saçları darmadağınıp çıplak bir kadın gördü ki başından aşağı toprak saçıyordu kılıcını çekerek onu öldürür. Sonra Allah Resulü'nün yanına dönünce işte o Uzza'ydı buyurdu. Allah'ın Cinlerle şey yaptı. Bu hadisi Mesih'in teşkilinde burası, Başka yok. Yeter evet. mi? biraz ara verip şey yap. Ben uçağa bineyim